Na azo bilaahi min shaitani rajim Bismillahi ve nesla'inuhu ve nesla'firu ve na azo bilaahi min shurur anfusina ve min Men yehdihi lau falamudillale ve men yudil falahadile Ve eshedu an la ilahe illallah wahtahu la sharikala Ve eshedu an Muhammadan abduhu wa rasuluhamma bat. hadis kitabullah. Ve hediye hediyehedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtesatuhâ. Ve kulle muhtesetin bid'a. Ve kulle bid'atin zalâle. Ve kulle zalâletin finnâr. Bizden olmayanlar dersimizde Rafızi'ler bizden değildir. Şia'nın aşırılar olan Rafızi'ler bizden değildir. Başında kaldık. Rafızi, Ebu Bekri'slik ve Ömer bin El-Hattab radyalanmaya buğz edendir. Zehebi şöyle der. Şeyhayna yani Evvekir ve Ömer radıyallahu anh, ve onların imamlığına inanmaya buğz eden rafızidir. Onlara hakaret eden ve onların hidayet imamları olmadıklarını söyleyen ulat aşırı rafizidir. Allah onları uzaklaştırsın. Ali radıyallahu an rafizi akidesinin kurcusu olan Yahudi dönmesi, Abdullah bin Sebe'den teberri etmiş, ondan uzak olduğunu belirtmiştir. Seleme bin Kuheyl, Zeyd bin Veep'ten rivayet ediyor. Ali radiyallahu an Abdullah bin sebe hakkında şöyle demiştir. Ebu Bekir ile Ömer radiyallahu hakkında söyüp sayan şu koca siyah saçlıdan ben uzağım. Bunu sahip bir abla İbni Asakir tarihinde ve İbni Ebi Haysem'e tarihinde rivayet ediyorlar. Birden nasib bir tabiri vardır ki e, rafızilikten bahsedilince bunun zıttı olan bu kelimeden de e, bahsetmek gerekir. Nasibi Ali radiyallahu ve asabına. hakkında karşıt çıkanlardır. Buna karşılık ehlibeyt sevgisi hakkında aşırılık yapan rafizlik bidatı çıkmıştır. Yani e, Ali radıyallahu hakkında iki aşırı uç oluşmuş. Biri nasibiler denilen e, yani Ali radıyallahu Han'ın hilafetini kabul etmeyen ona karşı çıkan kimseler. Buna karşılık eee rafiziler, Şiialar Ali radıyallahu Han'ın taraftarlığında aşırı gidenler. Mesela Şia, Şiatu Ali dendiği zaman Ali radıyallahu anh'ın taraftarı. Mesela e, bir kimse e, Ali radıyallahu anh'ı Osman radıyallahu anh'dan üstün tutuyorsa o şiadır. Bunun sapıklığı hafiftir. Ama eğer Ebu Bekir ve Ömer radıyallanmaya buz ediyorsa o rafıziyedir. Yani şiayla rafız arasında böyle bir fark var. Yani şialar e, haktan sapmış bir tayfedir, rafıziler ise küfre girmiş bir tayfedir. Rafitlerin imamlarına masumiyet ve gayb bilgisi nispet etmeleri, Elbette hakkında aşırılık etmeleri, diğer sahabelere hakaret edip tekfir etmeleri, Kur'an'ın korunmuşluğuna inkar edip imamların ellerinde yani kendi imamlarının ellerinde hakiki musafın bulunduğuna itikad etmeleri, takiyeyi vacip görerek Müslümanlara karşı hakiki inançlarını gizlemeleri, türbe ve kabirlere tapmalar gibi birçok küfür itikatları vardır. Şüphesiz Rafiziler diğer adıyla İmamiye, imamiye şiası ya da e, caferiler, yani bugünkü İran'dakiler, e, bu rafızî tayfedir, yani bunlar e, kendilerini caferi sadıka nispetle caferiyiz derler fıkhî mezhep olarak. E, aynı zamanda 12 imama besledikleri uçuk itikadlar sebebiyle de i̇sna Aşeriye denilir. i̇sna Aşer 12 demek, yani 12 imamcılar veya imamiye deniliyor bunlara. İmamiye, deniliyor bunlara. Onları tekfir etmeyen, ya sapık, ya kafir, ya da aldanmış bir cahildir. Ali Radiyalan dedi ki, bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak, en kötüleri de bizi, Ehli Beyti sevdiklerini iddia edip de amellerimize muhalefet edenler olacaktır. Bunu Acurri, Eşşeriya'da, Abdullah bin Ahmet Es-Sünnet'e, Darekutni İlelinde, Ebu Naim Hilya'da, Hatip, Hatibül Hatib Bağdadi tarihinde rivayet eder. Yine dedi ki, bir topluk cehenneme girince kadar beni sevmekle aşırılık edecek. Bir toplukta cehenneme girene kadar bana buğz edecek. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, sabit hadis var biliyorsunuz. Ali Radiyalan diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, tane yaran ve içinden tohumu çıkarana yemin ederim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu ey Ali e, sana seni ancak bir mümin sever ve sana ancak bir münafık buğz eder. Yani Ali radıyallahu anh'a buğz etmek de başka bir sapıklık. Yine şöyle demiştir. Bizim Ehl-i Beytimiz iki fırkayla ak olacak. Birisi bizi aşırı derecede öven ve sevenler, diğeri de bize iftirada bulunanlardır. Bunu da Hasan Biris'in adı İbn-i Ebişeybi, Ahmet bin Hanbel Hakim ve daha başka imamlar rivayet ediyorlar. Fatıma radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müjdelen ey Ali, şüphesiz sen ve seni sevenler cennettesiniz. Fakat bir grup insan seni sevdiklerini iddia edecekler. Fakat İslam'ı küçümseyecekler. Onu terk edip bir tarafa atacaklar. İslam'dan okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklardır. Onlara rafıda denilecektir. Eğer onlarla karşılaşırsan onlarla savaş, zira onlar müşriktirler. Ali Radıyallahu anh bu rivayetin ardına şöyle dediği rivayet edilmiştir, bizleri ehl beyti sevdiklerini söyleyecekler, lakin böyle değildir. Onların alameti Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a sövmeleridir. Bunu Hasan-ı Geyrihi e, isnad ile Ebu Şeyh tabakatta, Darekutni süneninde Ebu Yala, Taberani, Abdullah bin Ahmet ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette, o şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken Fatıma ile beraber Ali radiyallahu anh'a geldiler. Ali radiyallahu anh'a Allah Resulü şöyle buyurdu. ''Sen ve arkadaşların cennettesiniz. Sen ve seni sevenler cennettesiniz. Dikkat et. Seni seven bir kavim dilleriyle söyledikleri şeyler sebebiyle İslam'dan dışarı fırlayacaktır. Okudukları Kur'an boynlarından aşağı geçmeyecek. Onları rafıza diye isimlendirecekler.'' Onlarla karşılaştığın zaman onlarla mücadele et, zira onlar müşriklerdir. Dedim ki Allah'ın Resulü, onların alameti nedir? Şöyle buyurdu, Cuma'yı ve cemaati terk edecekler ve sahabeler ve tabiinden ibaret olan selefe hakaret edecekler. Yani bu vasıflar, e, Taberani, mucemül Evsat'ta Ahmet, Fedayülü-Sahabe'de, Darikudniyle'de, Acurri, Eşşeriya'da ve diğer imamlar riayet etmişlerdir bu hadisi. E, bu sıfatlar işte bugün Rafıziye denilen, e, grupların vasfına tamamen uyuyor. Cuma'yı terk etmişlerdir. Çünkü onlara göre e, Cuma için imam şarttır. Yani e, masum imam. Hatta bu itikat Aleyküm Aleyküm. Hanefi mezhebine de sirayet etmiştir. Hanefiler de işte imam olmadan Cuma'nın geçerli olmayacağını söylerler. Yani halife olmadan cuma geçersizdir derler. Fakat Şiialardaki biraz farklı, Rafizilerdeki biraz farklı. Onlar masum imam olmadan Cuma'nın sakıt olduğu itikadındalar. Ali radıyallahu anh'ten gelen diğer rivayete göre de alametleri şöyle geçiyor. Onlar sende olmayan şeyle seni överler. Diğer sahabelerime ise dil uzatır ve söverler. Bunu da Hasan-ı Gayrihi olarak İbn-i Yasım Es-Sünnet'e Bezzar e, Müsned'inde Ahmet bin Ambel ve Abdullah bin Ahmet es de rivayet ediyorlar. Ebu Süleyman Hemedani şöyle anlatıyor. Ali Radioland dedi ki, bizden sonra rafıza denilen bir kavim gelecek, sevgimizi istismar edecekler. Onlar bizim dostlarımız değillerdir. Onların alameti Ebu Bekir ile Ömer radyalanmaya söyleyeceklerdir. Nerede onlarla karşılaşırsanız öldürün, çünkü onlar müşriklerdir. Evet, bunu da Ahmet Fedayülü Sabede, Abdullah bin Ahmet'e, sünnede İbnül Arabi Mu'ceminde ve A'l-Cürri rivayet ediyor. i̇bn Abbas radyalanmadan gelen rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ahir zamanda rafıza diye anılan, İslam'ı terk eden bir grup zuhur edecek. Onları gördüğünüzde onlarla savaşın. Zira onlar müşriktir. Bunu Ahmed bin Ambel Fadalü Sahabe, Ebu Yala, Bezzar, Taberani, Ad bin Hümeyt ve daha başkaları rivayet etmiştir. Şeyh Albani, Zilalül Cennet'e kaydetmiştir. Yani İbn-i Es-Sünnesi'nin tahkikinde. i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayette ise şöyle buyruluyor: Ey Ali sen cennettesin. Bunu üç defa söyledi. Benden sonra bir kavim gelecek ki onların bir lakabı vardır. Onlara rafıza denilecektir. Onlarla karşılaşırsanız öldürün zira onlar müşriklerdir. Onların alameti nedir Allah'ın Resulü diye sorunca şöyle buyurdu. Cuma ve cemate gelmezler Ebu Bekir ve Ömer radıyalanmaya hakaret ederler. Bunda A'cürri, Eşşeriya'da Salebi, Elkeşu ve Elbeyanda İl-Ömer'den rivayet ediyorlar. Ali radıyallahu anh'ten gelen Diğer rivayet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Lakaplar olan bir kavim olacak, onlara rafıza denilecek. Onlarla karşılaştığınızda öldürün, zira onlar müşriklerdir. Dedim ki Allah'ın Resulü, onların alameti nedir? Buyurdu ki, sende olmayan şeyle seni öğecekler selefe hakaret edecekler. Yani bu e, hadislerde selef tabiriyle kastedilen malumunuz, e, mesela Ali Radyalan'tan öncekiler, Ali radıyallahu anh söz konusu zaman ondan öncekileri, yani Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh kastediliyor, <gülüyor> onlara hakaret etmeleri e, ve Ali radıyallahu anh onda olmayan şeylerle övmeleri, onun hakkında aşırılık etmeleri, bunların vasıfları. Bu hadislerde onların e, şirk üzere oldukları, İslam'ı terk ettikleri e, belirtiliyor. Şimdi bu gibi kimseler hakkında Müslümanların emiri bulunduğu zaman, Müslümanların halifesi bulunduğu zaman eğer güç getirirse bunlarla savaşır, savaşması gerekir. Tıpkı haricilerle savaşıldığı gibi e, bunlar da böyledir. Zaten e, haricilerin ilkleri de Ali radıyallahu anh'a karşı savaşmışlardır. Ali radıyallahu anh önce onları tekfir etmemişti. E, ta ki İbn Abbas radıyallahu anh'la onlarla konuşunca, onlara Kamesi yapınca, Dönen döndü, dönmeyenler ise küfür hükmünü giydiler. Çünkü Müslümanların kanlarını, mallarını helal saydılar. Hariciler de aynı şekilde İslam'dan çıkan bir topluluk. Buna zıt olarak, mesela Ali radiyallahu anh'ın hilafetini kabul etmedikleri gibi onu tekfir ettiler hariciler. Şialar da tam tersi, yani rafıziler aşırılık ettiler, onu onda olmayan vasıflarla övdüler ve daha başka, e, i̇tikatlar çıktı zaman içerisinde işte bu türbeciliktir takiyedir imamlara karşı beslenen e, çeşitli itikatlar Kur'an Kerim'in e, musafının tarif edildiği gibi türlü türlü e, küfür olan itikatlara da zaman içerisinde sahip oldular. Evet diğer bir rivayette de yine rafıza denilen ve İslamdan ayrılan bir topluluk olacağı bildiriliyor. E, farklı bir tarihinde. Kıyametten önce rafızliler denilen bir kavim gelecek, onlar İslam'dan uzaktırlar lafzıyla geliyor. Muhammed bin Hüseyin el-Acurri, Rahimullah dedi ki, Eğer bir kimse Ali radıyallahu anh'ın onları öldürün, zira onlar müşriklerdir dedi rivayet edilmiştir. Ali radıyallahu anh onlardan kimseyi öldürdü mü derse, ona denilir ki evet. Nitekim onları ateşte yakmış, kuyulara atmış, bir topluluğu sürgün etmiş, bir grubu sakındırmış ve korkutmuştur. Ali radiyallahu anh, bu hususta geri kalmamıştır. Ebu Bekir ve Ömer radyalanmadan teberri edenlerden kendisi de beri olmuştur. Osman bin Ebi Osman'dan bazı şialar, Ali bin Ebi Talip radyalarına gelirler ve ''Ey müminlerin emiri, sen o musun?'' dediler. ''Ben kimim?'' dedi. ''Sen osun'' dediler. ''Yazıklar olsun size, kimim ben?'' dedi. ''Sen Rabbimizsin'' dediler. ''Dönün ve tevbe edin'' dedi. Onlar kabul etmeyince boynlarını vurdu. Sonra kuyular kazarak onları kuyulara attırdı. Sonra kambere bana kesilmiş odunlar getir dedi ve o da getirdi ve onları yaktı. Sonra dedi ki ne zaman bu çirkin işle karşılaştıysam ateş hazırladım ve kamberi çağırdım. Tabi burada ateşle yakma meselesi İbn Abbas radıyallahu anh biliyorsunuz Ali radıyallahu anh'ın bu fiiline sonra karşı çıkıyor. Yanlış yapmış müminlerin emiri çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki ateşle ancak ateşin Rabbi azap eder. Ee, bunun yerine sadece boyunlarının vurulması yeterliydi e, diyerek e, sadece yakma işine karşı çıkmıştır İbn Abbas radıyallarına. Fuad bin Mevzuk şöyle diyor. Hasan bin Ebi Hasan radıyallanma birine dedi ki Hasan bin Ebi Hasan e, bin Hasan Estağfurullah. Yani e, Ali radıyallahu anh oğlu Hasan onun oğlu Ali radıyallahu torunu oluyor. Yani Allah Resulü'nün torununun oğlu oluyor. E, rafizlerden birine dedi ki: Vallahi Allah imkan verirse sizlerin ellerinizi, ve ayaklarınızı keseriz, tevbenizi de kabul etmeyiz. Çünkü o zamandan beri yani daha tabiin tabiin asırlarında bunların çok ciddi e, sapık itikatlar oluşmuştu. Mesela e, Ali radıyallahu anın ölmediği, tekrar geleceği gibi itikatlar ta o zamanlarda oluşmuştu. Bunlar Rafizi e, diye anılan kimseler. Bugün İran'dakiler bu itikatta dedik, Yemen tarafında Zeydiler vardı. Zeydiler şia diyebileceğimiz kimseler, yani onların itikadları rafızliler gibi değil, sahabe hakkında, Bekir Ömer radyalarının hakkında itikatları böyle değil, ufak tefek sapmaları var. Yani küfürde değiller, rafizler gibi. Fakat son zamanlarda, özellikle husiler denen topluluk, işte el sünnete saldıran Yemen'deki el sünnet medreselerini bombalayan husiler, rafiziy olmuş kimselerdir. Husilerin önderi olan kişi, rafizilere biat ederek onların akidesine geçmiş ve bu şekilde savaşmışlardır. Yani onlar küfür safına girmişlerdir. Ama zeydi olarak kalanlar, bunlar teklif edilmezler. <gülüyor> Eskiden beri mesela bir geçtiğimiz derste cehmilerden bahsettik. Bu fırkalardan, 73 fırkadan bahseden imamlar rafıziliği ve cehmiliği 73 fırkadan saymamışlardır. Yani şia 73 fırkadandır ama rafiziler 73 fırkadan değildir. Buna dikkat edilsin. Çünkü rafiziler ehli İslam'dan değildir. Ehli İslam'dan sayılmamıştır. Tıpkı cehmilerin ehli İslam'dan sayılmadığı gibi bahsettik. <gülüyor> Bazı imamlar şeyde ihtilaf etmişler. Mesela kaderiye'nin ilim sıfatını, Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını inkar edenlerini tekfir etmişler. Fakat kaderlerin hepsi Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor değil. Bu yüzden kaderiye'yi kimisi bu 73 fırkadan saymış, kimisi 73 fırkanın dışında saymıştır. Yani burada kastettikleri şey ilim sıfatının inkarıyla ilgili. Çünkü Allah'ın bu ilim sıfatını inkar ettiği zaman bu 73 yıl dışındadır. Aynı cehmiyilerle aynı konudadır. Yani Allah'ın sıfatının açıkça inkarı söz konusu olur. Fakat bütün kaderiler böyle değil. Mesela Mustafa İslamoğlu'nu biliyorsunuz günümüzde. Bu kaderi inkar ediyor, iman etmiyor. Kur'an mahluktur diyor, bu vasfıyla cehmiyilerden oluyor. Fakat kader konusunda Abdullah i diyor ki, Allah olmayacak, olacak şeyleri bilmez. Önceden bilmez diyor. Yani ilim sıfatını inkar ediyor. Yani Abdülaziz Bayındır bu vasfıyla e, kaderi cehmiyelerden oluyor. Cehmi kaderiyesinden oluyor. Mustafa İslam ol ise onu bu konuda reddediyor. Fakat başka bir konuda Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyerek yine e, küfür ehline dahil oluyor. Kaderiyenin bir de mürciye sınıfı vardır. Mürciye ve Kaderiye de yine bizden değildir. Kaderiler iki sınıf. Birisi El Cebriyetül Cehmiye'dir. Bunlar Allah Teala'nın kaderini ispat eder ve ispatta aşırı giderler. Hatta kulun seçme ve kudretini inkar ederek, kulun seçme hakkı, bir şeyi yapmaya veya terk etmeye kudreti yoktur derler. Cebriye sözüyle kas edilenler de bunlardır. Yani Cehmiye'nin Cebriye sınıfı. Yani kul... İşlediği günahlarda da mesul değildir. Yani bunların hepsi Allah'ın kaderiyledir diyerek kulun işlediği suçları da Allah'a atfederler. Bir de el-kaderiyyetul mutezile, mutezli kaderiler. Kulun seçme ve amelinde kudret sahibi oluşunu ispatta aşırı giderler. Hatta Allah Teala'nın kulun amelinde meşiyetini ve yaratmasını inkar ederler. Onların aşırıları Allah'ın olayların meydana gelmesinden önceki ilmini inkar ederler. Kaderi sözüyle kastedilenler edilenler bunlardır. Mürciye, irca bidatine nispet edilenlerdir. Bunun da, yani ircanın da birkaç tarifi vardır. Neden bunlara mürciye deniliyor? Birincisi, ameli imandan ayrı görüp, imana nispetle ikinci mertebede görürler. Amelleri imandan bir cüz saymazlar. Amellerin iman olarak isimlendirilmesini mecaz kabul ederler. İmanın hakikatinin sadece tasdikten ibaret olduğunu söylerler. Nitekim küfürle beraber taatin faydası olmadığı gibi iman ile beraber isyanın, günahın zararı olmaz derler. Yani iman eksilmesi, artması bunu kabul etmiyorlar dolayısıyla. E, kişi iman ettiyse günahların ona bir zararı yoktur. Huzeyfe Radiyallahu'nun hadisinde geldiği gibi e, bu ümmetten sapacak, İki tayfenin özelini bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Bir kesimi biliyorsunuz sünneti inkar edenler. Yani namaz niye beş vakit, üç vakit geçiyor Kur'an'da diyerek böylece sünneti inkar edenler. Diğer bir sınıf ise e, bu ümmetin tamamı mümindir, iman edenlerin tamamı mümindir. Bunların arasında münafık yoktur diyenlerdir. İşte burada kastedilenler bunlar. Diğer, birisi, diğer bir tarifi irca ile kastedilenler. Büyük günah işleyen kimsenin kıyamet gününde dünyada hükmedildiği gibi hükmedilmeyip hükmünün erteleneceğini söylemeleridir. Ee, i̇rca burada erteleme manasında. Yine Ali radiyallahu anh ile Osman radıyallahu anh'ın imanlarına veya küfürlerine şahitlik etmeyip bunu Allah'a bırakmak da ircadır denilmiştir. Bu şekilde de tarif edilmiştir. Ee, kaderiye ve mürciye fırkalarının ve bunların dalları olan Cebriye, Maturidiye, Cehmiye, Mutezile kollarının haktan satmış gruplar olduğunu ifade eden rivayetler gelmiştir. Cabir bin Abdillah radiyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden iki sınıfın İslam'dan nasipleri yoktur. İrca ehli, yani amelleri imandan saymayan mürciye ve kader ehli, yani Allah dileyeni hidayet eder, dileyeni de saptırır diyerek kaderi inkar eden Mutezile. Bunların İslam'da nasibi yoktur. i̇bn Abbas radyalanmadan gelen rivayette, ''Ümmetimden iki sınıfın İslam'dan nasibi yoktur. Mürciye ve kaderiye.'' buyrulmuştur. Bu iki rivayet, Hasen tariklerle gelmiştir. İbn-i Mace, Tirmizi, Taberani e, ve daha başka imamlar tarafından rivayet edilmiştir. Aynı hadis, yani ''Ümmetimden iki sınıfın İslam'dan nasibi yoktur. E, Mürciye ve kaderiye.'' lafzıyla, Ebu Said el-Hudri'den, i̇bn Ömer'den, Ebu Ürer'den e, ve Ali radıyallahu anh'den, radıyallahu anh'den e, hadisler gelmiştir. Yahya bin Said el-Kad'dan şöyle diyor. süfyan es Sevri Basra'ya gittiğinde Redi bin Sübeyhin durumuna ve insanlar kadındaki değerine baktı. Onun mezhebi nedir diye sordu. Onun sünnetten başka mezhebi yoktur dediler. Yakın dostları, arkadaşları kimlerdir diye sorunca kaderilerdir. Dediler. Bunun üzerine o halde o da bir kaderidir dedi. Yani e, şayet bu sünnet ehli olsaydı kaderilerle dostluk etmezdi. Onlarla teşrik mesai yapmazdı. Buna işaret ediyor. Huzeyfe radıyallahu diyor ki, dininizden ilk kaybedeceğiniz şey huşu, son kaybedeceğiniz şey ise namazdır. İslam'ın bağları birer birer çözülecek. Kadınlar hayızlıyken namaz kılacak. Yani buna cevaz verecekler. Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi. O böyle cevaz veriyor ya. Sünnet inkarcıları bu şekilde yaklaşıyorlar. Kadınlar hayızlıyken namaz kalacaklar. Bir ayakkabının şaşmadan diğer eşinin adımlarını izlemesi gibi aynen sizden öncekilerin yolunu adım adım izleyeceksiniz. Yani bu adım adım izleme olayı her konuda demek ki. Yani itikadi konuda, burada itikadi konular söz konusu ediliyor. Yani kitap ehlini sapıtan şeylerden birisi kader mevzudur. Ee, onları itikadi konularda, fırkalaşmaları konusunda adım adım takip edeceksiniz. Giyim, kuşam, işte e, sosyal yaşam her konuda e, onlardan neredeyse farkınız kalmayacak. Her konuda takip edeceksiniz diye bir uyarıdır bu. Sonunda birçok fırkalardan iki fırka kalacak. Yani bunlar demek ki yani hadiste bildirildiği gibi zaten kalan en kuvvetli fırkalar. Yani ümmeti tehdit eden, akidesini bozan en kuvvetli fırkalar bunlar. İki fırka kalacak. Bunlardan birisi, neden beş vakit namaz kılıyoruz? Bizden öncekiler sapıtmış. Allah Teala sadece şöyle buyuruyor. Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Hud suresi 114. ayet. Böylece onlar sadece üç vakit namaz kılacak. Diğer fırka da şöyle der. Müminlerin Allah'a imanı, meleklerin imanı gibidir. Aramızda kafir ve münafık yoktur. Allah'ın onları Deccal ile beraber haşretmesi haktır. Evet, bunu hakim Tehsib-i Taberi, züdd de Ahmet bin Ambel, Erbid'a'da İbn-i Vatta, hallal es Sunne'de ve Acur-i Es-Serya'da i̇snad Diğer bir tarihte 2. Fırkan tarifi, tarifi şöyle geliyor. Bir kavim gelecek, kıbleye yönelip namaz kılan kimsenin imanına şahitlik edecek. Yani bir kimse namaz kılıyorsa o mümindir diyecek. Tıpkı, mürciyenin, maturidilerin günümüzde yaptığı gibi. Acurri'nin rivatinde şu ziyade vardır. Hatta onlar arasında namaz kılmayanlar bile olur. Onlar kaderi yalanlarlar. Deccal'in çıkış sebebi onlardır. Allah'ın onları deccale katması bir haktır. Huzeyfe radıyallahu anh yine şöyle demiştir. Şüphesiz ben iki din biliyorum ki, İkisinin mensupları da cehennemdedir. Bir topluluk zina etse de, adam öldürse de, iman sözden ibarettir der. Bugün Hanefilerin dediği gibi. Hanefiler, mürce akidesine sahip e, malum. Yani im iman, dil ile ikrar, kalb ile tasdikten ibaret. Yani ağız ağırnamelerini buna katmazlar sözden ibarettir der. Diğer topluluk bizden öncekiler sapıklar idi derler ve neden beş vakit namaz kılıyoruz? Sadece iki vakit vardır. O da yatsı namazı ve sabah namazı derler. Evet. Bunu Halal Es-Sünnede, Abdullah bin Ahmet Es-Sünnede, İbni Ebi Şeybe, İmanda, Ebu Beyt İmanda, ya Eşşeriya'da rivayet ediyorlar. Hafız Ebu Bekir el-Hümeydi İmam Humeydi Ömer bin Hattab radıyallahu anh azadlısı, Hamze bin el Haris'ten. O da babasından rivayet ediyor. Mescidül Haram'da birisi Ebu Hanife'ye şahadet ederim ki Kabe haktır. Lakin bu o mudur, değil midir bilmiyorum diyen kimse soruldu. Mescidül Haram Kabe yani Kabe Mescidi demek. Mekke'deki Kabe Mescidi. birisi Ebu Hanife'ye şahadet ederim ki Kabe hak fakat bu o mu? Yani o Kabe bu mu? Bilmiyorum dese, buna ne dersin? dedi ki o gerçek bir mümindir. Yani Ebu Hanife onun hakiki bir mümin olduğunu söyledi. Ona şehadet ederim ki Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Bir peygamberdir. Fakat o kabri Medine'de bulunan kişi midir? Bilmiyorum diyen kimse soruldu. Dedi ki o gerçek bir mümindir. Ebu Hanife ona da gerçek bir mümindir dedi. Ebu Bekir el-Hümeydi der ki kim böyle söylerse kafir olmuştur. Çünkü bu farz olan ilimdir. Yani zaruri olan ilimlendir. Bu ilimler ee, yani terki mümkün değil. Yani bugün kafirler bile biliyor değil mi? Kabe'nin neresi olduğunu yani Müslümanların kıblesinin Kabe olduğunu. Fakat e, bu kıblesi konusunda cahil kalan kişi hakiki mümindir diyor Ebu Hanife. Bu yüzden Ebu Bekir el-Hümeydi diyor ki kim böyle söylerse kafir olur. Çünkü bu e, zaruriyatı diniyedendir. Bilmesi zorunlu şeylerde. Yine bu sapık pırkalardan mutezile Bunların özellikleri ve akidelerin esaslarından bazıları şu şekilde. Büyük günah işleyen ne kafirdir ne mümindir. İki menzile arasında bir menzilededir derler. Allah insanların fiillerini yaratmaz. İnsanlar kendi fiillerini yaratırlar. Bundan dolayı sahap ya da günah kazanırlar. allah Teala bu yüzden adaletle nitelenir derler. Bu adil e, sözüyle özetlenmiştir. Yani adalet derler buna. Allah Teala'nın ilim, kudret, hayat, işitme, görme gibi ezel isfatlarının zatından ayrı olmasını inkar ederler. Abdullah Zerrakaşı dedi ki Yunus bin Ubeydi şöyle derken işittim. Mu'tezle'nin bu ümmete fitnesi Ezarika'nın fitnesinden şiddetlidir. Zira onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının sapmış olduğunu iddia ediyorlar. Ortaya çıkardıkları bidat sebebiyle onların şahitliği caiz değildir. Şefaati, havzı, Kabir azabını inkar ediyorlar. Onlara Allah lanet etmiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Yöneticinin onları tevbeye çağırması, tevbe etmedikleri takdirde Müslümanların ülkesinden sürgün etmesi gerekir. Mâmer bin Raşid şöyle dedi, İbni Tavuz oturuyordu. Muhtezlerden bir adam geldi ve konuşmaya başladı. İbni Tavuz hemen parmaklarını kulaklarına tıkadı ve oğluna şöyle dedi, Ey oğulcuğum, parmaklarını kulaklarına tıka ve sıkıca kapağ. Onun sözünden hiçbir şey duyma. Mâmer dedi ki, yani kalp zayıftır demek istiyor. Yani böyle akıl e, akıl ile vahye direten bu gibi kimselere karşı e, Selef'in tavrı budur. Yani onlarla cedelleşmek, tartışmak, gel bakayım bir seni ikna edeyim, böyle bir tavır yok. Birakis onlardan sakınmak, tek bir kelime dahi.